Ee, o günkü dünyada e, normal şartlar altında toplumda barınması pek, pek mümkün olmayan görüşlerin efendim, e, batıni ve tasavvufi sufi yani bir takım yorumlarla böyle pek çok e, İslam'a aykırı e, yaşam biçimlerini içinde toplayan ve giderek medreseden uzaklaşan yani fıkıhtan uzaklaşan bir yola girdiğini o gün için sakın bunlar yanlış anlaşılmasın efendim söylüyorlar ilim tarihçileri e, ne zaman ki Kuşeri ve Gazali geliyor e, Kuşeri'nin yaptığı tasavvufu e, fıkha yaklaştırmak Gazali'nin yaptığı da fıkhı tasavvufa yaklaştırmak olarak tanımlanıyor bundan sonra bu ikisinin e, gerçekten çok büyük iz bırakan e, çalışmalarından ve eserlerinden sonra artık fıkıhla tasavvuf yani tekke ile medrese barışıyor ve işte birisinin hem bir müderris olup hem bir tekkeye müntesip olması birbirine aykırı haller olmuyor artık. Yani tasavvufla fıkı medreseyi barıştıran çok önemli iki isim. Tabii bunu bilirsiniz yani tarihi değerlendirirken e, şunu unutmamak lazım. Yani Gazali ben tekkeyle medreseyi barıştırayım diye yola çıkmamış. Yaptığı çalışmalar, yaptığı e, ortaya koyduğu eserler buna hizmet etmiş. Bu sonucu doğurmuş. E, sadece 55 yıl yaşamış. Beni en çok e, şaşırtan taraflarından birisi budur. E, İmam Gazali'yi 450'de Doğuyor efendim 505 yılında Mil, e, Hicri 505 yılında evet tekrar doğduğu kente gelerek orada vefat ediyor. Bu 55 yıl içerisinde bakın e, neredeyse bin yıldır e, insanların doğuda batıda okuduğu anlamaya çalıştığı çok muazzam eserler bırakıyor. Kelam sahasında usulü fıkha dair efendim. E, felsefeye dair, e, tasavvufa dair e, çok ciddi eserler yazıyor. Yani e, sadece bir ilim dalında değil. Zaten öyle olmasa e, bu kadar etkili bir şahıs olmaz. Yani e, kelamı çok iyi bilecek, felsefeyi çok iyi bilecek ki oraya getirdiği eleştiride dikkate alınsın. Anlatabildim mi bilmiyorum. Öylesine büyük bir köşe taşından bahsediyoruz. Yani e, Tuz şehrinde dünyaya gelmiş. Ee, bir müddet burada okuyor. Daha sonra Cürcan'a gidiyor. Çok ana hatlarını söyleyeceğim hayatının. İmam Ebu Nasır el İsmaili'den ders görüyor. Bu dersleri e, efendim bir işte kitlefterde topluyor notlarını topluyor ve memleketine geri dönerken bu çok meşhur bir hikayedir. Yolda haydutların gasp etmeleri üzerine kafilelerini soyuyor haydutlar. Hatta şöyle bir anekdot anlatılır. Burada geçmiyor. Efendim haydutlar kafileyi basıyorlar. Herkesin nesi var nesi yok eşyalarını alıyorlar. Ee, gidecekler. Gazali gidiyor e, haydutların reisine. Bakın hayatını değiştiren bir noktadır orası. Ee, burada da tekrar girişkenliğin altını çizelim. Haydut Notların reisine gidiyor ve diyor ki, işte benim diyor eşyalarımın arasında notlarımın olduğu defterler var. Onlar sizin hiçbir işinize yaramaz ama ben onları öğrenmek için, tahsil edebilmek için işte beş yılımı harcadım. Öyle hatırlıyorum, bir beş yılda harcadım. Siz lütfen bana onları geri verin çünkü onlar benim elimden alındığında benim bu beş yılım boşa gitmiş olacak diyor kaybettiğin reis ona diyor ki yan diyor sen diyor bu defterler alındığında elinden hiçbir şey bilmiyor musun diyor yani bildiklerinin hepsi bu mu defterde kayıtlı olanlar mı evet deyince e, o zaman sen başına okumuş söylüyor yani kendine mal edemek efendim defterlerini geri veriyor iade ediyor ve ondan sonra dönüp bu notlarının hepsini çok iyi bir şekilde hazmettiğini bu haydutlar bu hayduttan duyduğu söz üzerine anlatırlar. Efendim burada eski insanların ulemanın hayatını okurken çok dikkatimi çeken hususlardan birisi de sürekli seyahat halinde olmalarıdır. Çok seyahat ediyorlar bir yerde birini duyduklarında mutlaka gidip onu ziyaret ediyorlar onun meclisinde bulunuyorlar. Yani bugün gibi teknolojik imkanları yok ama hayatlarını buna adıyorlar. Zaten Rihle diye özellikle hadis tarihinde meşhur seyahatler İslami ilimlerin bugüne kadar aktarılmasında en önemli hizmetlerinden birisi olmuş ulemanın. Bundan sonra Nişabur'a gidiyor Gazali ve Horasan'ın mutlak içtihat derecesine varan İmamül ül Harameyn Ebul Meali El-Cüveyni'nin derslerine katılıyor. İşte bundan sonra yaşadığı bir takım hadiseler var hocası onu çok takdir ediyor fakat ne zaman ki eser vermeye başlayınca gazali araları açılıyor burada da insani unsurları görüyoruz özellikle İslam ilim tarihini okursanız bugün bazı dostlar işte arkadaşlar bize soruyorlar falan hoca şöyle diyor falan hoca böyle diyor yani bu hocalar devamlı televizyonda şurada burada kapışıyorlar neden böyle neden bir tane hakikat bir tane değil mi hayır bu insani bir şey arkadaşlar ve tarih boyunca da olmuş onları okuduğumuz zaman gerçekten bugün yine fena bir durumda olmadığımızı e, görebiliyoruz. Şükür vesilesi oluyor bizim için. E, arkadaşlar burada durum nasıl bilmiyorum ama kalp attığınız sürece ekran donuyormuş ve e, dersler dinlenemiyormuş ulaşılamıyormuş. E, isterseniz kalp atmayın bundan sonra. Yeni gelenler için bir kez daha söylerim birazdan. E, kendisi kendisi işte uzun uğraşlar geçiriyor hayatında 478 yılında İmam Harame'in yani hocası vefat ediyor. Bundan sonra Gazali Nizamül Mülkün meclislerinde daha sık görülmeye başlıyor ve Nizamül mülk kendisini Bağdat Nizamiye Medresesine tayin ediyor Müderris olarak. Burada ders vermeye başlıyor ve halk tarafından son derece ilgiyle karşılanıyor. Yani hem ee, konusuna hakimiyeti çok yüksek hem ifade kabiliyeti çok yüksek hem de her seviyede insana hitap edebilme ee, bir konuyu her seviyede insana anlatabilme kabiliyeti çok yüksek. Halifeden avama kadar geniş bir kitle onun muhabbet, muhabbet duyuyorlar derslerine devam ediyorlar 488 tarihine kadar bu şekilde devam ediyor. Yani kaç yaşında şu anda Gazali? 38 yaşında. Arkadaşlar bu tarihte e, yavaş yavaş içine bir şüphe giriyor. İnandığı her şeyden şüphe etmeye başlıyor. Çok büyük bir e, inanç krizi yaşıyor İmam Gazali. Çok büyük bir entelektüel kriz yaşıyor. Yani bizim için anlatması bile e, çok zor. E, efendim e, derslerini bırakıyor. Buradaki samimiyete de dikkatinizi çekiyorum. Yani inanmadığı bir şeyi anlatmıyor. E, derslerini bırakıyor, bir müddet her şeyden şüphe ederek sufistahi bir hayat yaşıyor, dili tutulmuş fesahat ve belagatı yok olmuş midesinden ciddi rahatsız oluyor bu, burada aktarıldığına göre burada, burada dediğim de Sıtkı Güllen'in e, tercümesi, İhya tercümesinin girişinde hayatını anlatıyor nihayet ilahi bir lütuf eseri olarak şüpheden tamamıyla kurtuluyor fakat bu seferde e, batın yani e, zahir batın arasındaki farkı ve batının eksikliğinin ne demek olduğunu görüyor arkadaşlar ee, kıy, kıy kal aleminden hal alemine ulaşmanın verdiği neşe içinde Bağdat'ı terk etmek halvet ve üzlet hayatı yaşamak istiyor fakat e, ulemanın tedrisi böyle bir niyetle terk etmesine e, iyi gözle bakılmayacak yönetim buna izin vermeyecek bu nedenle hacca gideceğini Söylüyor gerçekten de hacca gidecek ama ne zaman yani işte bir iki yıl oyalanıyor yollarda. Efendim yerine kardeşini bırakarak Şam'a gidiyor. Şam'da iki sene kadar kalıyor. Uzlet ve halvet içerisinde riyazat ve mücahede ile dolu bir hayat yaşıyor. Evvelce sufiyane kitaplarında, sufiye kitaplarında okuduklarını burada tatbik ederek bu da çok önemli arkadaşlar yani sadece zihinsel bir, kavrayışla Sufi hayatın yaşanmayacağını bize söylüyor Gazali bütün sufiler bunu söylüyor ee, yani evet kalp, kalbiniz çok geniş olabilir kavrayışınız çok geniş olabilir ee, gerçekten işte bir secdedeki bir zikirdeki bir abdestteki manevi boyutları Batıni boyutları çok iyi kavraıyor olabilirsiniz ama e, bu sizin e, manevi anlamda yükseleceğinizi göstermez. Yani o yükselmedeki kapasitenizi gösterir. Yani yükselmeye ne kadar kapasiteniz olduğunu gösterir. Ondan sonra sizi yükseltecek olan şey amellerdir. O amelleri işte göreceğiz zaten ihya'yı bunun için yazıyor. O amelleri zahiriyle batınıyla iki kanatlı kuş olmanız gerekiyor. Yani iki tarafıyla birlikte yaşamanız gerekiyor ki yükselebilirsiniz. tabii işte potansiyeliniz ne kadar kuvvetliyse yükselişiniz de o kadar hızlı ve yukarı olur öyle düşünelim e, efendim tatbik ediyor tamamen yani sofilerin söylediklerini tamamen tatbik ediyor Emeviye camiinde itikafa giriyor gündüzleri minareye çıkıp kapısını kapatarak istiraka dalıyor e, epey bir müddet burada geçiriyor şu anda tarihe bakamıyorum hızlı gidelim Şam'dan Kudüs'e geçiyor Sahrada da aynı halvet hayatını yaşıyor e, bundan sonra haç için Mekke'ye gidiyor ve geriye tekrar haccını ifa ettikten sonra e, şeye dönüyor, Bağdat'a dönüyor. İhyasını okutmaya başlıyor burada, İhyaülümüttin'i yazmış, İhyaülümüttin'i okutmaya başlıyor. Çok geniş, eskisinden de kalabalık bir halk kit kitlesi e, rağbet ediyor. Fakat bu çok devam etmiyor çünkü e, bundan hoşlanmıyor. Yani inziva hayatını tercih ediyor ve e, Tusa dönüyor. E, doğduğu yere dönüyor. 10 sene kadar burada e, münzevi bir hayat yaşıyor. Efendim çok işte e, şeyler alıyor, e, teklifler alıyor iktidardan. Efendim onu tahrik edecek şeyler buluyorlar. ikna edecek e, vesileler buluyorlar. Mesela diyorlar ki işte halkın imanı zayıfladı ve bitat ehlinin kuvvetlendi. Bunu görünce ulema ile istişare ederek halvet ve inzivanın caiz olmadığına kanaat edip 499'da tekrar tedrise başlıyor. Fakat daha sonra tekrar evine dönüyor ve işte az önce söylediğim gibi 505 yılında burada vefat ediyor. Yalnız bir kız evladı varmış. Ben bunu hep merak ederdim. Buradan öğrenmiş oldum. Efendim Gazali çok cepheli bir zat az önce söylediğim gibi meşgul olduğu ilimlerdeki mevkiyi gözden geçirecek olursa hüviyeti daha vazih ortaya çıkar. Çünkü Nişapo ve Bağdat medreselerinin bu devirde de ehemmiyetle tedris ettikleri usulü tevhid, usulü fıkıh gibi birçok şubelere ayrılan ve bilahare felsefeden faydalanan iki ilmi yani usulü fıkıh ve ee, kelam ilmini tam bir selahiyetle tedris eden Gazali bunları akıl miyarı ile te tetkik ve tahkik ederek mülahele tasavvufta karar, karar kılmış. Yani bu bakımdan hani e, hiçbir şey bilmeden işte Allah, hayat onu oraya getirdiği için bir yere demir atmak başka bir şey. Bütün limanları, şehirleri gezip görüp tanıdıktan sonra nerede yaşayacağına karar vermek başka bir şey. Bir de efendim bu uzun uzun tekrar eserleri hakkında bilgiler veriliyor. Onları geçiyoruz. Bir de efendim İhiyer-i Lomiddin hakkında kısaca bilgi verelim. İhya i ee, dört ciltten oluşuyor, dört ana bölümden oluşuyor. Ee, her ana bölümde on alt başlıktan meydana geliyor. Efendim birinci cilt Rubul İbadat ibadetler bahsi. Burada da on kitap var ama biz hepsini okumayacağız. Şimdi kitapların isimlerini söyleyeyim. Önce ilim bahsiyle başlıyor. Yani ilim nedir? Nasıl elde edilir? Ilim, ilimlerin dereceleri nelerdir? Teşrifi var mıdır birbirlerine? Yani daha şerefli ilimler diye bir sıralama yapılabilir mi? Nasıl olur? Bu sıralamada hangi ilim nerededir? Bunlardan bahsediyor. ikinci kitapta da akaid yani inanç ilkelerinden bahsediyor. Bu kısımlar biraz daha felsefi biraz daha e, soyut konular dolayısıyla Gazali'yi okumaya eğer İhya Ülüm İttini okumaya ilk önce buradan başlarsanız yani bu kitap hep böyle mi gidecek diye e, bir ürkebilirsiniz e, sıradan okuyucu için söylüyorum e, ha, sıradan okuyucu demişken şunu da belirteyim Gazali ihya'yı avam için yazdığını söylüyor. Bu bakımdan biz cesaret ediyoruz yani İhya Ülümettin'i okumaya e, beraber. E, çünkü biz de avamız. Yani avam ne demek? İşte e, herhangi bir ilimde müctehit mertebesine ulaşamamış kişi demek. Efendim, bizler için yazdığını söylüyor. Bir de şunu belirtmem lazım sizinle birlikte okurken. Gazali kuvvetli bir şafiidir. Dolayısıyla fıkhi konuları anlatırken hep şafi fıkhını esas alarak anlatır. Yani mesela abdestin farzları altı tanedir Gazali'de. Tabii çünkü şafiilerde altı tanedir. Dolayısıyla biz bu fıkhi kısımları hiç işlemeyeceğiz arkadaşlar sizinle birlikte. Yani zihninizi karıştırmamak için, doğrusu ben de e, arzu etmiyorum oralara girmeyi. E, onları, yani siz mesela abdestin farzlarını, abdestin nasıl alınacağını, sünnetlerini, mekrularını, bunları bir hanefi ilmi halinden, yani hanefiyseniz çoğunluk öyle olduğu için yaşadığınız şehirde böyle söylüyorum. Hanefiyseniz bir hanefi ilmi halinden, şafiyseniz şafi ilmi halinden. Başka mezhepteyseniz onun ilmi halinden okuyunuz. Yani biz burada işte tartışmalı fakih konulara, mezhepler arası tartışmalı fakih konulara falan hiç girmeyeceğiz. Fetva kısmına hiç girmeyeceğiz. Sadece neyden yararlanmaya çalışacağız? Gazali diyor ki arkadaşlar biraz çatıyor yani fukahaya ve medrese erbabına diyor ki siz diyor o kadar çok şekli e, olarak anlattınız ki dini diyor insanlar e, özünü kaybetti halbuki dinde diyor hedef o, o amelde hedef yani zekat verirken hedef nedir? İşte hacca giderken hedef nedir? Namaz kılarken hedef nedir? Ruhu beslemektir diyor. Allah'a yakınlık kazanmaktır diyor. Ve bu ancak manevi şartlarına, batıni şartlarına, zihni ve kalbi, aklı, akıl çok kuvvetlidir gaza, ya ihyada. Göreceksiniz bazıları zannediyor ki işte gazali sufi ya efendim şey hani böyle tamamen tasavvufi anlatıyor işte keşf, keşfe dayalı olarak anlatıyor zannederler hayır son derece aklidir anlattıkları yeri gelir pragmatistir yani ben vaiz arkadaşlarla beraber şimdi ülfet bahsini okuyorum daha önce de Çamlıca Camii'nde okumuştuk orada da görebilirsiniz yani pragmatist tavsiyeleri bile var mesela arkadaşlık seçiminde diyor ki bir insan diyor sana dünyevi veya uhrevi hiçbir faydası yoksa arkadaşlık etme niye vaktini kaybediyorsun diyor yani bunu değil mi? Kim söyler? Evet. Ee, dolayısıyla Gazali o ibadetlerdeki e, kalbi tarafa, manevi tarafa ibadetlerin o hissi boyutuna e, ağırlık veriyor. Evet tabii fıkıh da anlatıyor. Çünkü onu o olmadan, şekil olmadan olmaz. Ama dediğim gibi biz o şekli boyutu kendi ilmihallerimizden öğreneceğiz. Buradan biraz daha manevi boyut üzerinde duracağız. İlk iki kitap dediğim gibi ilim ve akaitten bahsediyor. Üçüncü kitap taharetten bahsediyor, temizlikten. Çünkü aslında temizlik başlı başına bir ibadet değildir. Yani abdest, bir abdest alayım da bir sevap kazanayım demeyiz yani. Abdest, usül veya diğer ee, necasetten taharetle ilgili yaptığımız işlemler e, yapacağımız ibadetin bir parçasıdır. Yani ibadetin mukaddimeleri gibidir. İşte namaz kılacağız, onun için abdest alırız. Kur'an okuyacağız, onun için abdest alırız. Şimdi buradan ne sorular çıkıyor ama fıkhi sorular sormayın buraya arkadaşlar. Burada fıkhi sorularımızı alo fetvaya sorabilirsiniz. Efendim burada biz fıkıh yapmıyoruz. Tekrar tekrar söyleyeyim. Ee, taharetten sonra namaz var, zekat var, oruç var, altıncı kitap, yedinci kitap, cın sırların 8. kitap Kur'an okumanın edepleri 9. kitap zikir ve dualar 10. kitapta da değişik vakitlerde okunacak zikirlerin düzenlenmesi yani büyükler böyle çeşitli zikirler oluşturuyor bu bölümde şimdi biz ilim ve akait kitaplarını geçiyoruz arkadaşlar çünkü dedik ki bu ramazanda biz ibadet bahislerini okuyacağız dedik kitabı esrarit tahara buradan başlıyoruz temizliğin sırları kitabı Buraya geçmeden önce başka bir kitap okuyorum. Ondan size bahsedeyim. Yani ne kadar okumuşum? 100 sayfa okumuşum kitaptan. Fakat bu okuduğum yere kadar çok beğendim. İlgilileri için söyleyeyim. İbni Arabi'ye göre ibadetlerin manevi yorumları. İnsan yayınlarından çıkmış. Mustafa Çakmaklıoğlu hazırlamış kitabı. burada İbn Arabi'den bir alın, zaten İbn Arabi'nin anlattıkları üzerine yazılmış kitap bir alıntı var çok hoş ibadetlerle ilgili. arkasından da Mevlana'nın bir sözü var. bu ikisini söylemek istiyorum ibadet bahsine başlamadan önce. İbn Arabi bu niyel İslamu ala hamsin hadis-i şerifi var ya arkadaşlar. İslam 5 esas üzerine bina edilmiştir efendimiz orada de, bu çok meşhur yani mütevatir bir hadistir. Bunun arkasından işte kelime-i şahadeti söylüyor, namaz, oruç, gücü yetenler için zekat ve hacla tamamlıyor. Yani dört tane ameli, bir tane itikadi şarttan bahsediliyor İslam'ın şartlarında. Eee İbn Arabi diyor ki dinini diyor bir bina gibi kabul edecek olursak diyor. Kelime-i şahadet bu binaya bizim girmemizi sağlayan kapının iki kanadıdır. Yani bu kapının iki kanadı var bu binaya girebilmeniz için. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu ve resulü. Yani Allah'a da inanacaksınız peygambere de inanacaksınız. Girdikten sonra diyor bu bina dört esas üzerine yükselmiştir. İşte onlar da diğerleri ibadetler dolayısıyla ibadetler olmadan olmaz yani ibadet olmadan sizin işte maneviyatınızı pekiştirerek kalbinizi temizleyerek işte ne bileyim bir takım kendinize göre seçtiğiniz herkes kendine göre bir yükselme yolu seçiyor kendinize göre seçtiğiniz bir takım yollarla arınmanız yükselmeniz yaklaşmanız çünkü hedef o. Kurbiyet, ibadetten maksat kurbiyettir. Allah'a yakın olmaktır. Şimdi neden ibadetler olmadan olmuyor bu kurbiyet arkadaşlar? Çünkü o ibadetleri Allah emrediyor. Yani Allah diyor ki bana yaklaşmak için e, bu yollardan geçeceksin diyor işte günde beş kere namaz kılacaksın, şunu yap. Yani şartlar koşuyor allah Teala. Bunu yeri geldikçe inşallah yine söyleriz. Ee, şunu demek istiyorum. Ee, yani biz Allah'a yaklaşmak hepimizin tabii dini hayatında en büyük hedefi, en büyük arzusu ama Allah'a yakın olmayı biz kendi kafamıza göre mi yapacağız, kendimiz mi karar vereceğiz Allah'a nasıl yaklaşacağımıza yoksa Allah Teala'nın bizim ona nasıl yaklaşacağımızı bildirmeye hakkı ve yetkisini kabul mü edeceğiz burası çok önemli bir yol ayrımı aranızda ikinci görüşe karşı çıkan hiç kimse olduğunu zannetmiyorum ama yine de belli olmaz. Yani bu konu üzerinde düşünün arkadaşlar. Yani benim kafama göre, yani ben Allah'a yakın olmak istiyorum. Bunu kendi kafama göre yapacağım. Mesela gidin herhangi bir arkadaşlar, herhangi bir dik küçümseme yok. Yani hepsi bunu söyleyecektir anlamında. Bir psikoloğa danışın. Mesela siz bir insana yakın olmak istiyorsunuz. Bu insana yaklaşmayı, onun kalbini kazanmayı kafanıza göre mi yaparsınız yoksa onun sizden beklentilerini dikkate alarak mı yaparsınız? Ee, insanlar arası ilişkilerde bile bu böyledir yani ee, kaldı ki peki Allah'a yaklaşınca ne olacak biz Allah'a yaklaşınca ne olacak ibadet edip e, her birinden de arkadaşlar yaptığımız Allah'ın bizden istediği bütün emirlerden ve bütün ibadet şekillerinden de biz kendimiz istifade ediyoruz i̇şte yani Allah e, bunun bir faydası yok kullara ama bir emredeyim bakayım bakalım yapacaklar mı demiyor demez yani çünkü hakimdir, hikmetsiz hiçbir iş yapmaz arkadaşlar. Ve onun emrettiği her şey aynı zamanda bizim için çok çeşitli psikolojik, bedensel, biyolojik, sosyal, manevi, ruhi çok çeşitli faydalar içeriyor. Bunu anlatıyor mesela burada manevi faydalarını, ibadetlerin manevi yorumlarını anlatıyor o 100 sayfalık giriş neredeyse 100 sayfalık giriş arkadaşlar tamamen e, şeriat olmadan tarikat olmaz yani siz zahiri kurallara riayet etmeden batını e, kazanamazsınız yani o evet her ibadetin bir batını yönü var ama zahirinin içinde anlaşıldı mı? Zahirinin içinde yani sen zahiri reddettiğinde otomatik olarak batınını da reddetmiş oluyorsun. O ibadetten elde edilecek manevi faydayı da reddetmiş oluyorsun. Reddetmek derken yani mahrum kalmış oluyorsun. Ondan mahrum kalmış oluyorsun. Dolayısıyla e, arkadaşlar e, bu din evinin kapısının kelime-i şehadet direklerinin e, <gülüyor> olduğunu söyledikten sonra İznik Arabi Mevlana da diyor ki Mevlana'nın söylediğini buradan aktarayım çok hoş çünkü onun söylediği de ee, diyor ki bu evin diyor pencereleri olmazsa neye benzer diyor yani tamam direkleri diktik kapıdan da girdik ama camlar yok yani pencereler yok o zaman bizinden olur burası diyor insan için diyor bir ev olmaz diyor peki e, pencereler nedir e, pencereler diyor e, ruhta Ruhun hakka yönelmesiyle haktan gelecek e, lütufları, ilhamları, feyizleri kabul edecek menfezler açmasıdır diyor. Yani sen bu ibadetleri diyor ruhi boyutu hiç dikkate almadan yerine getirirsen e, gene o kanallar açık olmadığı için sen istifade edemeyeceksin, onurdan, o, o feyizden istifade edemeyeceksin ve senin için yani işte namaz kılıyorum kılıyorum ama hiçbir şey değişmiyor zannedeceksin. Hani gerçi orada da o konuda tartışmalıdır ama bu örnek güzel ve Mevlana'ya göre din aslında ruhu besleme sanatıdır. Nasıl ki insan bedenini beslemek, onun ihtiyaçlarını gidermek için bir sanat öğrenir, bir iş ve meslek edinir, ruhunu beslemek için de dini öğrenmelidir diyor. Yani e, bedeninin beslenmeye ihtiyacı var ve o nasıl yapacağını öğreniyorsun birilerinden, ehlinden, erbabından diyor. İşte diyor ruhunu beslemek için de din sana bunu nasıl yapacağını öğretiyor. Ruhunu nasıl besleyeceğini öğretiyor diyor. E, bu yaklaşımı doğrusunu isterseniz çok önemsedim. Yani böyle yine, sembolik anlamda neyi niçin yaptığımızı bize anlatan bir bölüm. Şimdi arkadaşlar temizlikle ilgili gene bu İbni Arabi'nin yaptığı yorumları size aktarırım özet olarak yeri geldikçe Gazali'ye dönelim. Gazali her kitabın girişinde anlatacağı konuyla ilgili çok hoş hamdele ve salvele bölümleri yazıyor. Böyle bazen bir paragraf bazen yarım sayfa bir sayfa olabiliyor bu ama hani insanlar genelde bu dibaceleri geçerler ben geçmek istemiyorum çünkü orada hem de niçin bu konuyu anlattığının hedefini de e, ifade etmiş oluyor. Aynı zamanda hamdele ve salbele her işin, her sözün başıdır. E, o açıdan biz de okuyalım teberrüken. Kullarına ihsanda bulunup kendilerini temizliğe çağıran, batınlarını temizlemek için kalplerine nur ve lütuflarını akıtan, başlarını temizlemek için de rikkat ve saydamlık özelliği taşıyan suyu bahşeden Allah'a hamdolsun. Gördünüz mü? Yani şimdi tarih anlatacak ya o o vasıflarıyla Cenab-ı övüyor. Allah kainatın köşe bucak her tarafını hidayet nuruna boğan peygamber Muhammed ile maddi ve manevi temizliğe mazhar olmuş yakınlarına bereketleri korkulu günde bizi kurtaracak bizimle her türlü afet arasında siper olacaklara salat etsin. Peygamberimizle birlikte onun ehli beytine sahabesine ve bütün peygamberlere salatu selam etti. Bu girişten sonra... Peygamber buyuruyor ki, din temizlik üzerine bina edilmiştir. Şimdi ama ne kadar ilginç bir temizlik anlatacak arkadaşlar, göreceksiniz. Ee, bir hatıramı da söyleyeyim. Ben Hiyya Ülümdü'nü okuduğumda, ilk okuduğumda sanırım 15-16 yaşlarındaydım. Ee, ne, sebebini de söyleyeyim. Ee, i̇şte böyle... Kur'an kursuna gidiyorum. İşte i̇lkokulu bitirdim, ortaokulu bitirdim. Sonra Kur'an kursuna gittim. Kur'an kursunda böyle çeşitli biyografiler elimize geçiyor. işte. çağdaş veya eski yakın tarih veya uzak tarih alimlerin hayatları, çeşitli İslam'a hizmet etmiş insanların hayatlarını okurken Hasan el-Benna'ya rastladım arkadaşlar. Ve Hasan el-Benna'yı kendime rol modeli edindim. Yani bu yaşlarda bir rehberlikle değil, kendiliğinden olan bir şey. Spontan yani. Hasan Elbenna'nın hayatı beni çok etkiledi. Ee, onu böyle çok okudum hayatını ve o ne yapıyorsa onu yapmaya başladım. Yani ne yapmış? Hasan el-Benna ne yapmış? İşte fizilal Kur'an'ı okumuş. Ben de Filzilal Kur'an'ı okudum. Öyle hemen değil ama yani okudum hani baştan sona okudum fizilal Kur'an'ı. Ee, ve Hasan el-Benna ve Müslüman kardeşlerin kurucusu biliyorsunuz. Hasan el-Benna bir sözünü hala hiç unutmuyorum. E, i̇hya hatimleri yaparlarmış dostlarıyla. Arkadaşlar ihya hatimleri ne demek? Yani ihya ölüm ittiğini baştan sona okuyup tekrar baştan başlıyorlar. Ama böyle hani azar azar Azar azar. Ee, bu bana yıllar sonra bakın birleştiriyorum şimdi zihnimde bunları yıllar sonra İlahiyat Fakültesini bitirdim ee, vaizliğe başladığımda Haseke Eğitim Merkezi'nde Mehmet Savaş Hoca'nın öğrencisiyken e, Mehmet Savaş Hoca bir gün dedi ki e, ben dedi e, fıkıh ilmini bilmek beni hep kaçak yollar bulmaya sevk etmesin e, bir murakabe unsuru olsun zihnimde diye belki kelimeler böyle miydi hatırlamıyorum da mana olarak rivayet ediyorum efendim her akşam bir tasavvuf kitabından bir bölüm okurum demişti muhtemelen Hasan elbennalar da o amaçla bunu yapıyorlardı yani e, göreceksiniz her ibadete çok farklı bir pencereden bakmamızı sağlayacak eğer sadece ilmihal bilgisiyle öğrenmişsek ibadetleri şimdi şöyle başlıyor e, ilk hadis-i şerif Din temizlik üzerine bina edilmiştir. Bu niye? Dinu alen nazafeti hadisiyle başlıyor. Benim okuduğum kitap Sıtkı Gülle tercümesi arkadaşlar. İşte onu Türkçesi biraz daha bugüne uygun diye tercih ettim. İnsanlar daha kolay anlıyor diye. Biraz daha cümle yapıları düzgün diye. Fakat bunun da bir zaafı var. Çoğu hadisin Arapça metni yok. Yani pek çoğunun sadece tercümelerini almış çok az Arapça metin var kitapta. Bu da benim için biraz rahatsız edici oluyor. Çünkü okuduğum tercümesini okuduğum şeyin aslını da görmek istiyorum. Bu ihya tercümeleri çok sıkıntılı bir konu gerçekten. Tam olarak hani böyle her dört dörtlük bir tercüme. Ben hepsini okumadım var olanların ama henüz görmedim yani inşallah oluyordur ya da vardır ben bilmiyorumdur. E, Bu niye e, dinu alen nazafeti, nazafeti, din temizlik üzerine bina edilmiştir. Efendimiz böyle buyuruyor. Bir başka hadis-i şerifte, "Miftahu salati et tahur, namazın anahtarı temizliktir buyuruyor. E, ve bir ayet-i kerime e, naklediyor. Temizlikle ilgili Kur'an-ı Kerim'de temizliğin geçtiği, en açık geçtiği yer, Tevbe suresi 108. ayete Cenab-ı Hak bir belde halkını met ederken onların temizlikleriyle onları övüyor. Fi ricalun ne en yetetahhuru. Orada öyle adamlar vardır ki temizlenmeyi çok severler, temizliği çok severler. Vallahu yuhibbul mutetahhirin. Allah da temizlenenleri sever şimdi bunları duymak bizim hoşumuza gidiyor değil mi çünkü biz Türk kadınları arkadaşlar yani artık temizlikte hani nirvana'ya ulaşmışız gerçekten temizlikte ee, şeyi aşmışız hani nasıl diyeyim dünya standartlarının çok üstündeyiz muhtemelen öyle bir araştırma var mı okumadım ama ee, temizlik bizim için bir yaşam tarzı bir hayat amacı yani hayatta önemli bir amaç dolayısıyla bu tip şeyleri duyduğumuzda rivayetleri evet evet işte biz diyoruz ve böyle bir e, iyi yaptığımız bir şey olduğu için çünkü insan kendi iyi yaptığı şeyi duyduğunda morali düzeliyor yani ben dün akşam Esma-i ile ilgili bir seminer dinledim Dedim, i̇lem'den efendim dedim ki iyi ya çok sevindim yani çünkü e, yıllardır Esma Yusna anlatan biri olarak hani onaylanmış hissettim kendimi yani e, aykırı hiçbir şey yapmamışım diye elhamdülillah yani böyle bir duyguya kapılıyoruz şimdi bu temizlikle ilgili ayetleri hadisleri okuduğumuzda. Özellikle arkadaşlar ben temizlik konusunda e, temizlik demeyelim de abdestle ilgili maide suresinin 6. ayeti Kur'an-kerimde abdest ayeti diye bilinir. Şimdi bu size ödev olsun o ayetin e, tefsirine bakın arkadaşlar e, nasıl yani hangi uzuvların yıkanacağını hangilerinin mesedileceğini falan anlatıyor ayet-i kerime. Fakat sonunda ayetin sonunda arkadaşlar bir ifade var. Gençlere özellikle ben bunu çok anlatıyorum. Çünkü e, abdest almanın e, yük haline gelmiş olmasından dolayı çoğu kişi namaz kılmıyor. Bu benim acizane kanaatim. E, abdest bir külfet gibi. Yani abdestin olsa ne var? Kalkarsın hemen kılarsın. Ama şimdi nasıl abdest alacağız? Kim abdest alacak? Yani hele dışarıdaysanız böyle bakılıyor. Yani abdeste böyle bir zorluk, bir meşakkat gibi bakılıyor hep. E, halbuki bazen bize e, çok zor gelen şeyler, konuşuruz bunu, konuşuruz. E, yakınlarımla da ee, bazen bize çok zor gelen şeyler mesela süre tut bakalım ne kadar sürecek yani sana herkesin üşendiği şey vardır işte bulaşık makinesini boşaltmak süre tut ya iki dakikalık bir şeydir e, onu iki dakikalık e, iki dakikayı verip hemen yapmadığın için hep kafanda makine boşaltılacak diye bir sıkıntı oluyor e, abdeste de öyle arkadaşlar yani en zor şartlarda abdest alın ne kadar sürer ne kadar sürer? Ve günde kaç kere hani veya haftada kaç kere o çok zor şartları yaşayacaksınız? Şimdi ayetin sonunda uzunca bir ayettir, abdest ayeti. Ayetin sonunda İmam Gazali de almış buraya o ayetin o kısmını. Allah Teala diyor ki, مَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجِدٍ çok beni o kadar etkiliyor ki bu arkadaşlar. Allah size güçlük çıkarmak istemiyor diyor. Çünkü bu abdestin nerede farz olduğunu düşünün. Hangi şartlarda, hangi coğrafyada? Mek Medine'de, Mekke'de, Mek Medine olur mu Mekke'de ee, ama Maide suresinde ayet tam bilmiyorum. Abdest almayı ama Cebrail ilk öğrettiği işti peygam. İlk öğrettiği amel abdest almak olmuş ve arkasından namaz kıldırmak olmuş. Cebrail'in Sözlü değil de ameli olarak öğrettiği şey. Efendim fakat Abtis ayeti Maide suresinde. Maide suresi de medeni. Bilmiyoruz tabi. Onun içinde bazı ayetler Mekke'ye olabilir. Neyse oraya geçelim. İster Mekke olsun, ister Medeni olsun. Zor şartlar yani. Böyle her yerden pınarlar fışkırmıyor. E, su, su, musluğu böyle eskiden böyle açardık o bile bir zahmetmiş şimdi böyle yapıyoruz veya şöyle yapıyoruz tek bir hareketle musluğu açıyoruz o tek bir hareketle sıcak ya da soğuk onu ayarlıyoruz yani düşünün o günkü dünyayı düşünün yani seferler var savaşlar var ticari yolculuklar var aylarca kervanlarla gidiyorlar su zaten hep taşınıyor su hiç taşındınız mı? eviniz için su taşıdınız mı arkadaşlar inanılmaz zor bir şeydir yani benim yaşımda olanlar hatırlar üç gün akmazdı bir gün akardı sular İstanbul'da ve biz camilerden şeylerden su taşırdık hele çocuklarımız küçükken yetmezdi yani evde biriktirdiğimiz sular o taşıdığımız su ne kadar kıymetli yani ne kadar dikkatli kullanılır maydanoz yıkadığın su şar diye lavaboya dökülüyor mu gidip onunla çiçekleri sulayacaksın ya da balkonu yıkayacaksın mesela efendim dolayısıyla Allah bunu, bu şartları yaşadığınız şartları biliyor. Size güçlük çıkarmak için emretmiyor. ma id-dul-ahhu yij'al aleikum min harajin, ve lakin yuridu liyutahirakum ve liyutemniyamethu aleikum ve la alakum teşkurun diyor. Sizi tertemiz yapmak istiyor. Size nimetini tamamlamak istiyor. Demek ki arkadaşlar bir nimet var bizim bilmediğimiz. O nimeti Allah bize tam vermek istiyor ama tam vermesi için bir şart var abdestli olmamız. Görüyor musunuz? Yani şimdi buna hangi akıl erer vahiy olmasa? yani Allah bildirmese ey kullarım size benim vermek istediğim nimetler var ama bu nimetler için sizin abdestli olmanız gerekiyor sakın abdest size zor gelmesin efendim ben bunu sizi tertemiz yapmak için çünkü abdest aynı zamanda manevi temizliktir sizi tertemiz yapmak için ve size olan nimetlerimi tamamlamak için o kadar çok nimet vereceğim ki şükredeceksiniz hani şükredesiniz yani abdestini abdest nimetini verdiği için Şükredesiniz diye allah Teala bunu size emrettiğini söylüyor. İşte bu ayeti alıyor. Basiret sahipleri bu ayet ve hadislerin zahirlerinden asıl önemli olanın iç temizliği olduğunu anlamışlardır. Hayda şimdi bizi ters köşeye yatırdı. Gazali çok yapacak bunu zaten. Yani diyor ki eğer biraz diyor kafan çalışıyorsa eğer basiret neydi? Perde arkasını görebilmek yani bir şeyin hemen ilk görüneniyle yetinmemek, arka planını görebilmek. Basiret sahipleri bu ayet ve hadislerin zahirlerinden yani okuyorsun hadisin namazın anahtarı temizliktir. İşte din temizlik üzerine bina edilmiştir. Temizlik imanın yarısıdır. Efendim Allah size güçlük dilemiyor. Sizi iyice temizleyip nimetini tamamlamak istiyor. Bunları okudunuz diyor. Bunlardan basiretin varsa biraz hemen anlarsın diyor. Burada asıl önemli olan iç temizliğidir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin temizlik imanın yarısıdır sözüyle vücuda bolca su döküp bedeni temizlemeyi ama bunun yanı sıra iç bünyeyi harap ederek pislik ve cürufla dop bırakmayı Murat buyurmamıştır. Yani diyor temizlik imanın yarısı olması için bu sadece dış bedenin temizliği olamaz diyor. İç dünyamızın temizliğini de ifade etmesi lazım bu hadis-i şerif. Bunu azıcık düşünsen anlarsın diyor. Ee, yani içi ihmal eden bir dış temizlik imanın yarısı olamaz diyor. Haşa böyle bir manayı kastettiğini anlamaya imkan yoktur. Yani şey tertemizsen yeter o zaman dinin yarısı oldu. Böyle, bunu böyle anlayamazsın diyor. Bedensel temizlik yeterli değildir. İç dünya nasıl olacak diyor. Sen diyor kafandan aşağı suları döküp tertemiz olabilirsin. Ama için cürufatla doluysa, şirkle, şüpheyle, kötü huylarla, mühlükat bahsinde onları anlatıyor. işte insanı helaka götüren iç dünyadaki o özelliklerle iç dünyam doluysa nasıl bir temizlikten söz edebiliriz? Ve dolayısıyla temizliği dört dereceye ayırıyor arkadaşlar. Temizliğin dört derecesi vardır. Birinci derecesi dış abdestsizlikten, pislikten ve fazlalıklardan temizlenmektir. Yani bildiğimiz abdest, usul, efendim necasetten taharet ve vücuttaki temizlenmesi gereken fazlalıklardan temizlenmek. İkinci derecesi, bu en alt derece yani bizim hani çok övündüğümüz tertemiz olma meselemiz var ya, bir, birinci kademe. ikinci derece organları cürüm ve günahlardan temizlemektir. Yani gözünden, dilinden, kulağından, elinden, ayağından, midenden, kalbinden, bütün organlarından günahları ayıklamak. günahlarıdan temizlemek bu organları. Üçüncü derecesi, kalbi yerilen huylardan ve pis duygulardan ayır, arındırmaktır. Yani e, arkadaşlar mesela içimizden onları zaten ileriki bahislerde anlatıyor işte dediğim gibi kalbi helak eden şeyleri anlatırken mesela içinizden birisine haset geçtiğinde bak kıskançlıktan da kötü kıskançlık belki hani imrenmeyle açıklanabilir haset haset ne demek bende yok onda da olmasın yani bir başkasına verilen nimetin yok olmasını istemek İçinizden bu geçtiğinde o içinizin mana aleminde nasıl göründüğünü hayal edin leş gibi kokuyor Pislik pislik üstüne efendim böyle e, bakılmayacak durumda yani kalbin o durumda ama her tarafın çok temiz çok cilalı çok pırıl pırıl çok e, dezenfekte edilmiş. İşte diyor ki Gazali sen diyor hani o iç dünyana da bakmalısın organlarını da temir yani haram yemeyeceksin haram konuşmayacaksın haram şeyler dinlemeyeceksin elinle harama uzanmayacaksın ayağınla harama gitmeyeceksin üçüncü aşamada kalbini de kötü duygulardan ve bütün kötü düşüncelerden temizleyeceksin en üst derece iç dünyanı Allah'tan başka her şeyden temizleyeceksin yani senin içinde Allah'tan başka hiçbir şey kalmayacak diyor ve her derecedeki temizlik o mertebede yapılan amelin yarısıdır diyor. Şimdi dört derece dedi ya, birinci derece işte abdest, gusül ve necasetten arınmak dedi. Bu bedeninle yaptığın ibadetlerin şekli kısmının yarısını bu temizlik oluşturur diyor. Yani her dereceyi böyle düşünün. O mesela organınla bir ibadet yapıyorsun organlarına. O ne olsun mesela ağzımla zikrediyorum allah Teala'yı, dilimle zikrediyorum. O dil ne kadar temizse o zikrin yarısını o temizlik oluşturuyor diyor. İnşallah anlaşılmıştır burası. Şu anda siz bir sohbet dinliyorsunuz, bir nasihat dinliyorsunuz. Kulağınız ne kadar temiz bir kulaksa, bundan elde edeceğiniz sevabın yarısını sizin kulağınızın temizliği oluşturuyor. Yani kulağınız, işittikleriniz, kalbinize çünkü kulak iç dünyanın kapısıdır. Orası ne kadar temizse temiz kalmışsa bunlardan o kadar çok istifade edeceksiniz. O manada her derecedeki temizlik o mertebede yapılan amelin yarısıdır diyor. Efendim burada bitiriyoruz. Ee, henüz bir giriş yapmış olduk. Belki Ramazan bitene kadar üzgünüz ama e, bütün ibadet konularını bitiremesek de e, böyle hızlıca koştura koştura gitmenin de beni hem benim tarzım olmadığını hem de çok istifade edilebilecek bir şey olmadığını düşünüyorum. Şimdilik Allah'a emanet olun. İnşallah pazartesi günü yine aynı saatte e, görüşmeyi umuyoruz. Hayırlı günler olsun.